Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, geçen hafta belirttiğimiz gibi son dakikalarda e, bir konunun tam ortasında bırakmak durumunda kaldık. O da neydi? Fatiha tefsirini okuyoruz biliyorsunuz. E, Fatiha'da Elmallah Hamdi hazır, Uzun uzadıya bizlere e, Rabbil Alemin Elhamdülillahi konuştuk. Elhamdülillahi kısmını konuştuk. Fatiha'nın ilk cümlesinin Rabbil Alemin bölümündeyiz. Orada bize şöyle kısaca ana fikri tekrarlayacak olsak, Rab isminin terbiye eden anlamına geldiğini ve bunun da bir tedriç ifade ettiğini, <gülüyor> Dolayısıyla alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın bu alemleri aşama aşama tekamül ettirerek yarattığını Allah Teala'nın yaratma biçiminin bu olduğunu Ve aynı zamanda Rabbim, Rabbimizin <gülüyor> tekrar olacak ama kelimeler Allah Teala'nın Rabbül Alemin oluşunun alemleri hiçbir zaman kendi haline bırakmadığında ifade ettiğini anlatıyordu bu bölümde Elmalı Hamdi Hazır, hatırlayacaksınız dikkatle takip edenler, iki şeye karşı çıkıyor. Çok şiddetli değil ama açıkça ifade ediyor bunu. Bir... Bir defa bu alem hop diye böyle bir anda şu anda bulunduğu haliyle yani e, hop diye bir anda meydana gelmedi. Yoktan var etmek bu demek değil. Yani Rabbül Alemin ifadesinden biz bir defa bunu anlıyoruz. Bir tekamül olduğunu anlıyoruz. iki şimdi daha şiddetle karşı çıktığı şey bu tekamülün kendi kendine olmadığını e, nasıl ki bir varlık yokluktan varlığa geçebilmek için kendisini var edecek bir iradeye muhtaçsa ee, bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma gelebilmek için de bir, bunun bir illetinin olması lazım. Bir nedeninin, bir sebebinin olması lazım. İşte illeti ula olan Allah Teala'yı ve mükemmelliği sonsuz olan allah Teala'yı hesaba katmadan evrendeki tekamülün yani giderek mükemmelleşme, giderek daha iyi varlığının daha iyi konumuna doğru ilerlemeyi anlayamayacağımızı söylüyor Elmalı Hamdi Yani ısrarla bunun üzerinde duruyor. Yani tekamül nazariyesini kabul ediyoruz. Ama bunun kendi kendine olmadığını e, na inanıyoruz. Kendi kendine olması hem akla hem ilme hem imana inanca aykırıdır diyordu. İşte bunu detaylarıyla anlatıyordu. Tam ortada kalmıştık e, bu bölümün ortasında. Şöyle kısaca bir iki cümle geriden alayım. Diyordu ki e, efendim şöyle cümle başı olsun e, hadisatta şuur, ilim, akıl gibi malulat meşhur, meşhur olup dururken yani biz Olaylarda işte şuur görüyor yani şuurlu bir varlığın bunları düzenlediğini gözlemliyoruz. ilme uygun olduğunu gözlemliyoruz. Yani bir saçmalık yok, bir düzensizlik yok, bir kargaşa yok evrende Hani bize kargaşa gibi görünen bile aslında düzenli bir kargaşa. Yani bir hedefi olan ve hepsi yani bize kaos gibi görünen şey aslında kendi içerisinde bir düzen taşıyan bir kaos ki bu aslında hani kaos gibi görünmeyen tam mutlak düzenden çok daha zor bir şey. İşte bütün bunları biz gözlemlerken. Bunların illeti tammeyi mutlakasını yani bunlardan ağır, kör bir kuvvet bir kör tabiat gibi tasavvur etmek manasına tabiiliğin yani her şeyin kendi kendine olduğu iddiasının fünunu tabiiyede de yeri yoktur. Geçen hafta bu cümlelerle bitirdik. Bunun için ulema ve hükemayı tabiat tabiatta yani alemde kanunu tekamülü takrir ederken Tekamül kanunu kabul ederlerken kör nakıs bir tabiatın mebde ve illeti kül olmasın değil yani her şeyin ilk sebebinin kör bir tabiat şuursuz bir tabiat olmasın değil vacibül vücut hak tealayı varlığı zorunlu olan çünkü neden Allah teala için kullanılır bu e, tamlama vacibül vücut varlığı zorunlu demek neden varlığı zorunlu çünkü onun onu işin içine katmadığında varlığı açıklayamıyorsun. Bu bakımdan onun varlığı aklen zorunlu. Vacibül vücut Hak Teala'yı kemal-i namütenahisiyle yani sonsuz mükemmelliğiyle mülahaza ve tasdik etmek şartıyla tabiatta tekamülü takrir ve izah etmişlerdir. Ulema. Çünkü böyle olmasaydı tekamül kanunu ilmin, fennin, künhü olan, ilmin ve fennin, Asıl özü olan illiyet ve bu illiyet, nedensellik ve nedenselliğin uyum içerisinde olması. Yani şu şuna sebep oldu, bu da buna sebep oldu diye makul bir zincir içerisinde olması kanunla muhalif olacağından ilmi olamazdı. Ne ilmi olamazdı? Tekamül kanunu. Yani işte bugün Türkçesiyle e, evrim teorisi ilmi olamazdı. Ee, ne zaman eğer onu başlatan ve onu yöneten yürüten o sistemin e, hiçbir şekilde yani her şey sürekli değişiyor arkadaşlar ama aralarındaki e, oran hiç bozulmuyor ve o varlıkların birbirinin varlığını destekleyecek şekilde bir düzen içinde var edilmiş olması da hiç bozulmuyor. Yani bu hani müsbet bilimlerden hiç anlamayan benim gibi birinin e, söylediği söz. Daha derinlemesine bu konuları vakıf olanların, inceleyenlerin e, çalışmalarında kim bilir ne kadar derin hikmetler bulabilirsiniz. Bir tabiatta doğrusu tekamülün her haddi zaidinde haricinden gelen bir kemal vardır. Ne diyor şimdi bu cümlede? arkadaşlar Bakın ben size sosyal konulardan örnek vereyim müspet bilimler sahasından çıkalım Çünkü e, hakim olmadığımız bir alanda at koşturmak bizi e, çok kötü kazalara maruz bırakabilir şimdi mesela bir e, birisini tanıdınız bir çocukla tanıştınız e, 10 yaşında bir çocuk olsun bu ve işte çok kibar Hatır soruyor, kendisini tanıtıyor. Şimdi hemen benim hatıralarımda öyle birisi canlandı. Bizim ilkokulda Kadıköy'de Özdemiroğlu İlkokulunda okumuştum ben. Efendim, özürlüler sınıfı vardı. Zeka özürlülerin de e, bir sınıfı vardı. E, okulumuza gelirlerdi. Bir gün bahçedeyiz. E, müdür yardımcısının elinden tutmuşum beni gezdiriyor. Nem müdür yardımcıları vardı. Allah rahmet eylesin. Ekrem Tekerek hoca. Bakın hiç unutmuyorum. Çok ilgilenmişti hakikaten. İlgilenirdi öğrencileriyle. Şimdi ben onun elinden tutmuşum bahçede geziyorum. O özürlüler sınıfından bir çocuk geldi. Ee, annesiyle birlikte sabah daha dersler başlamamış ee, geldi işte annesi müdür yardımcısına selam verdi çocuk da geldi e, işte merhaba ben Ahmet Ahmet'ti zannediyorum ismi elini uzattı e, bana ben böyle bön bön baka kaldım yani şimdi bir çocuk görüyorsunuz üstelik hani benim hikayemde özürlü bir çocuk zeka özürlü bir çocuk ee, bir sosyal olayda kendisini tanıtıyor. Selam veriyor, efendim elini uzatıyor. Yani bir tekamül görüyorsunuz bu çocukta. Hani doğduğu gibi kalmamış. Bir de biliyorsunuz bu hikayelerde bilim, bilimsel kayıtlarda da var. İşte ormanda bulunan bir çocuk mesela tek başına kalmış, terk edilmiş veya işte bir şekilde bir kaza sonucu ormanda kalmış. Hayvanlar arasında büyümüş. Böyle çocuklar biliyorsunuz bunlar konuşmayı bile öğrenemiyorlar. Daha sonra da öğrenemiyorlar yani ilginç olan. Dolayısıyla arkadaşlar siz birinde bir mükemmellik gördüğünüzde o mükemmelliğin bir sebebi olduğunu bilirsiniz. Yani bu kendi kendine olmuş demezsiniz. Ya mesela o çocuğa bakıp işte Ahmet'e bakıp ya ne güzel ya ne şanslı bunun annesi babası ne kadar kibar böyle yetişmiş falan. Demezsiniz. Dersiniz ki anne babasını tebrik edersiniz. Dersiniz ki maşallah ne kadar güzel yetiştirmişler. Üstelik de özürlü bir çocuk. Ne kadar güzel terbiye etmişler dersiniz. Yani ortada bir terbiye varsa terbiye kelimesinin Rab ismine irtibatına tekrar dikkatinizi çekiyorum. Ortada bir terbiye varsa terbiye eden vardır arkadaşlar. Hiçbir şey kendi kendine terbiye olmaz. Bir bahçe mesela kendi haline bırakın ne olur? Arkadaşlar 3 yıl sonra o bahçeye gidin o bahçeden ne, ne bulabilirsiniz bir ev tertemiz her şeyi tertemiz yipizyeni yerleştirin bir evi kapısını kapatın arkadaşlar 2 yıl sonra gidin ne görürsünüz dolayısıyla kendi kendine bırakılmış kendi haline bırakılmış hiçbir şey bir insan bile işte bunun örnekleri dediğim gibi tek başına büyüyen çocuklar. Ee, insan dahi yani ki akıllı bir varlık insanda bile bir tekamül görmüyorsunuz. Bir e, e, aşama kat edemiyor. Dolayısıyla siz nerede bir tekamül görüyorsanız e, üstelik de haddi zaidinde yani son sınırına varmış bir tekamül. Hani o varlığın Ulaşabileceği son sınıra kadar varmış bir tekamül görüyorsanız onun orada hariçten gelen bir kemal olduğunu bilirsiniz. Bu ise tekamülü tabi değil, tekamülü terbiyevidir. Yani doğal, kendi halinde oluşmuş bir tekamül değil, terbiye edilerek ulaşılmış bir tekamüldür. Bunun içindir ki bütün ilm fen, felsefe ve hikmet nakıstan kamil çıkmaz fakat kamilden nakıs çıkabilir. Mütearefiye asliyesinin mahkumudur. Bütün ilmi fen, felsefe ve hikmet şu temel kuralın mahkumudur diyor. Müte, Mütearefiye asliye temel prens. E, herkes tarafından kabul edilen, herkes tarafından bilinen en temel kural şudur ki nakıstan kamil çıkmaz. Fakat kamilden nakıs çıkabilir. İşte tekamülü tabii derken Hak Teala'yı ve kemal alasını unutuyor ve tekamülü terbiyesiz bir tekamül zannediyor bu inkar edenler. Yani o illet-i ula'yı göremeyenler ortada bir tekamül varsa bunun sonsuz mükemmellikte bir kaynaktan geldiğini bir kaynağın eseri olduğunu göremeyenler Efendim tekamülü tabii derken yani kendi kendine doğal tabiat işte böyle gelişti derken Hak Teala'yı ve Kemal-i Alisi, Alasını unutuyor ve tekamülü terbiyesiz bir tekamül zannediyor. Ve aynı zamanda bunlar kendi kanaate ameliyelerinde ve bu nazariyelerini her gün her lahza cerh ve nakz eyliyorlar. Şimdi burası da önemli. Kendi kendileriyle sürekli çelişiyorlar, sürekli kendilerini yalanlıyorlar diyor. Hangi konuda? Kendi kanaate ameliyelerinde, kendi günlük hayatlarındaki davranışlarında bunu sürekli e, yalanlıyorlar bu nazariyelerini. Zira education, education yani eğitim Fransızcasını söylemiş pedagoji namıyla Terbiye ve terbiyeyi etfal davasından vazgeçmiyorlar. Yani madem bir şeyi kendi haline bırakınca o en mükemmel duruma doğru gidiyor. tabii bir süreçle yani ona dışarıdan müdahale etmene gerek kalmıyor. Neden eğitim üzerine bu kadar kafa yoruyorsun? Ve efendim terbiyeyi etfal yani çocukları terbiye etmek, çocukları eğitmek davasından vazgeçmiyorlar. Ve kemali tehalükle. Yani kendilerini helak edercesine, kendilerini tüketircesine mürebbi olmaya çalışıyorlar. Terbiye eden olmaya çalışıyorlar. Düşünmüyorlar ki tabiat üzerinde hakkın terbiyesi yoksa bütün terbiye davaları batıl olur kalır. Eğer ee, tabiattaki, e, o hakkın müdahalesini o daha mükemmel olanın müdahalesini sen kabul etmiyorsan senin kendini daha mükemmel görerek daha eğitilmiş görerek e, terbiye edilmesi gereken bir çocuğa müdahale etmen onu yönlendirmen ne kadar manasız ne kadar gereksiz bunu görmüyorlar diyor. Efendim daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar satır satır okumuyorum size. E, seçtiğim yerleri okuyorum ama aşağı yukarı üçte ikisini okumuş oluyorum. E, burada yazılı olan metnin yani çok kısarak değil olabildiğince geniş geniş ilerlemeye çalışıyorum. E, fakat tamamını okumak isteyenler lütfen kendileri kendiniz e, tamamını okuyabilirsiniz. Nereden okuduğumuzu biliyorsunuz. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirindeyiz biz. E, Hak dini Kur'an dili tefsirinde Fatiha suresinde Rabbül Alemin, Elhamdülillahi Rabbül Alemin ayetinin ikinci kısmı olan Rabbül Alemin bölümündeyiz. Bu suretle Allah'ın masivası olup, yani Allah'ın dışında olup, illiyet alakasıyla, nedensellik e, ilişkisiyle Allah'a delalet, delalet değil, dalalet sapkınlık demek, Allah'a delalet eden, yani Allah'a Allah'ı gösteren, varlığıyla Allah'ın varlığına işaret eden eşyanın mecmu tamamı, şeylerin tamamı ve bir nizam-ı ichtimaîyi haiz bulunan her kısmı ve bir topluluk topluluk ifade eden her kısmı alem eczası da eczayı aindir. Yani varlık alemi içerisinde Allah Teala'nın dışında olup varlığıyla Allah çünkü illiyet alakası var aralarında. Yani neden var? İşte bu gezegenler neden var? Bu güneş sistemi neden var? Nasıl var oldu? Onu biraz düşündüğünde, onun varlığı üzerinde düşündüğünde Allah Teala'nın varlığını buluyorsun. Çünkü nedensellik ilişkisi var aralarında. İşte o nedensellik ilişkisiyle Allah'ın varlığını bize gösteren eşyanın tamamı. Yani var yaratılmışların tamamı ve bir nizami içtimaiyi haiz bulunan her kısmı. Yani işte güneş sistemi, şu sistemi, işte hayvanlar alemi, bitkiler alemi gibi bir topluluk içeren her kısmına alem diyoruz. Eczasına da bunların parçalarına da alemin cüzleri, alemin parçaları diyoruz. Ma <gülüyor> yu'lemu yani vesile ilim mefhumunu ifade eden alem kelimesi. Alem kelimesi arkadaşlar elimden geliyor. İlim kelimesinden geliyor ve alem ma'yur ve mubih demek. Yani e, bir şeyin kendisi vesilesiyle bilindiği şey. Yani işte Allah-u Teala'yı az önce söylediği illiyet prensibi gereği arkadaşlar. allah Teala'yı biz nereden biliyoruz? Onun eseri olan bu alemden biliyoruz. Mayûle Mubih yani vesileyi ilim mefhumunu ifade eden alem kelimesi, alem, alamet maddesinden hatem, kalem gibi ismi alet vezninde bir ismi cemidir. Bilme vasıtası yani kalem yazma vasıtası ise nasıl öyleyse alem de bir şeyi bilme vasıtası. Bunun cemi alemin, al, affedersiniz alem kelimesi zaten çoğul yapılmasına gerek kalmadan çoğuldur. Yani alem tekil değildir. İç, çoğul, bir çoğulun ismidir cemaat gibi. Cemaatler dediğinizde. Farklı farklı toplulukları kastedersiniz ama cemaat kelimesinin kendisi zaten çoğuldur. Ve cemi tahtında olmayan ferdi mahsa ıtlak edilmez. Tek bir ferde alem denilmez. Böyle ise cemi olduğu halde, şimdi bakın burada bir e, ayetin gelişindeki e, bir e, ifadenin ne kadar anlamlar içerdiğini göreceğiz. Şimdi alem kelime, Cenab-ı Hak Rabbul alem deseydi, Alemin yaratıcısı olacaktı. Rabbi olacaktı zaten ve alem dendiğinde de Allah dışındaki her şeyi kastettiği için bütün o yaratılmışlar bunun içine girecekti. Böyle olduğu halde cemi akıl sigasıyla yani akıllı varlıklar, Arapça gramer kuralı bu, akıllı varlıklar için kullanılan bir kalıba sokularak alem kelimesi alemin diye tekrar çoğul yapıldı. Ama yap, çoğul yapılırken de akıllı varlıkların kalıbına sokuldu. Yani in, akıllı varlık diyeceğine insan desenize diyeceksiniz. Ama işte cinler de akıllı varlık, melekler de akıllı varlık mesela. Tekrar cemilenmesi ve bir de el alemin, rabbul alemin derken oradaki lan var ya işte başında harfi tarif var. El alemin diye lami istirak yani kapsa, bütün o alemleri kapsama ifade eden, El ta, e, takısıyla tarif edilmesi bütün alem ve eczasına şumuli istirak ifade eder. Yani Cenab-ı Hak nasıl bir raptır Nasıl bir raptır Bir tek aleminde değil. Yani işte gezegenler alemi, gökler alemi, cinler alemi, melekler alemi değil. Bütün alemlerin hepsini kuşatan, bunu hem sonundaki çoğul takısından biliyoruz hem de başındaki e, la mı istiraktan biliyoruz. Bu istirak içinde yani her şey bütün alem adına aklınıza ne geliyorsa hepsi buraya gark olmuş. İstirak kapsamış. Bu kelime hepsini kapsıyor. Bu istirak içinde cem'i akıl getirilmesi de yani akıllı varlıklara mahsus olan cemi kalıbında gelmesi de. Ukala kısmının, ukala akıllılar demek bizim Türkçemizde biraz hakaretamiz bir kelime ama akıllılar demek aslında anlamı. Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? <gülüyor> Şeklinde kullanıyoruz biz bunu. Ukala kısmının talibine delalet eder? Yani e, neden böyle bir kalıba sokuldu? Avalim denmedi de mesela alemin dendi. Çünkü bu alemlerin içerisinde... Akıllı olanları bilhassa kastettiğini anlıyoruz allah Teala'nın. Ve o kalayı yani akıllıları tasavvur etmeden Rabbul Alemin iyi idrak olunamayacağını ifade eyler. Bütün alemlerin akıllı olduğunu bilseydik tahlibe hacet kalmazdı. Bir de anlıyoruz ki burada yani akıllıların galebe ettiği bir alemlerden bahsediliyor burada. Ama bütün alemler de akıllı değil. Onu da anlıyoruz. A kelimesinin iştikakı itibariyle, köken, kök bilgisi itibariyle bir mefhumu aslisi vardır ki yani ilim edinmeye alet ve vesile olan şey demektir. Yukarıda söyledim. Asıl ilim ise, şimdi buradan sonra arkadaşlar ne felsefi izahlar yapıyor. Allah bana yardım etsin. Yani benim gibi kendi başına iş açan başka kim vardır bilmiyorum. Yordu, yordu beni yani burada tarih atmışım daha önce anlattığım zamanlara mesela en son 2014'te anlatmışım bu bölümleri 2014 Aralık aylarında anlatmışım efendim ondan sonra işte kaç 7 yıl sonra tekrar açmış oluyorum tabi evveli de var önceden de okumuş idim her defasında e, yine böyle üzerinde düşüne düşüne böyle en az bir size 1 saat 2-3 saat öncesinde gözden geçirmem gerekiyor biraz da tabi benim altyapımın böyle bunları bir bakışta kavrayacak kadar çok donanımlı olmamasından kaynaklanıyor. Beraber öğreniyoruz işte. İnşallah benden iyilerden de dinlemek nasip olsun. Ve nihai manada kelamın sahibinin, kelamın muhatabının inşallah Efendimizin huzuruna diz çökerek efendim ondan dinlemek de nasip olsun. Alem kelimesinin efendim iştikak itibarıyla mevhumu aslisi e mu lemube demek. Yani bir şey onun vasıtasıyla biliniyor. Mesela işte bayrağa da alem deniliyor. Siz o bayrak orada dikili olduğunda o toprağın kime ait olduğunu biliyorsunuz. Oradaki mülkiyetin, oradaki hükümranlığın kime ait olduğunu biliyorsunuz. mesela alem Özel isim demek, özel isim de birisini ifade ettiği için, birisinin varlığına delalet ettiği için ona da alem deniyor. Alem de böyle. Asıl ilim ise, şimdi arkadaşlar bilmek nasıl oluyor? Bilme sürecine geçti. Asıl ilim ise tasavvur değil, tasdiki haktır. Asıl ilim sizin tasavvurlarınız değil, zanlarınız, zihninizde canlandırmalarınız değildir. Hakkın tasdik edilmesidir. Yani bir hakka ulaşmanız ve o hak konusunda da bir hakikate, bir gerçeğe ulaşmanız ve o gerçeği de tasdik etmenizdir. Yani iki tasavvur arasındaki vaki nispetini bütün vicdan ile idrak etmektir. İki tane önerme arasındaki ilişkiyi e, anlayabilmeniz ve bütün kurabilmeniz, o ilişkiyi kurabilmeniz ve Efendim, bunu da bütün vicdanımızla tasdik idrak etmenizdir. Vicdan yani iç dünyamızla. Yoksa yani ahlaki anlamdaki vicdandan bahsetmiyor burada. Bize bir nizamı içtimâiyi ile görünen bize baktığımızda bir sosyal nizam, bir düzen görüyoruz. Görünen ve her an Adem ile vücut beyininde akıp giden her an yoklukla varlık arasında akıp giden ve cereyanında bir sırrı nizam ve irtibat takip eden ve şimdi burası uzun bir cümle, önce şu baş kısmı söyleyelim. Arkadaşlar bizim varlık zannettiğimiz her şey her an varlıkla yokluk arasında gidip gelmektedir. Bugün bir arkadaşım kitap göndermiş bana, bugün geldi postadan okumaya başladım Beden diye bir kitap. Arkadaşlar bunlar işte biyoloji derslerinde çocuklarımızın gençlerimizin okuduğu ve çok bildiği sıradan bilgiler belki ama bizim gibi bu bilimlere uzak kalmış olanlar için çok şaşırtıcı hepsi yeni. Mesela arkadaşlar diyor ki deriden insan vücudunun derisinden bahsederken bir defa derimizin en dış yüzeyi ölüdür. O yüzden mesela işte kaşıyoruz, işte ne bileyim bir takım ufak tefek şeyleri hissetmiyoruz. Çok büyük acılar vermiyor. Ama mesela parmağımın ucunu kestim ben. Oraya her bir şey dokunduğunda şimdi deri oluşana kadar en ufak bir temasta nasıl büyük bir acı yaşadım. Dolayısıyla ölü hücreden oluşuyor derimizin dışı. Sizi güzel yapan her şeyin aslında ölü olduğu düşüncesi epey çarpıcıdır. Vücudun Havayla temas ettiği alan boyunca hepimiz birer kadavrayız diyor. Ölü yani bizim ölü, ölü olan tarafımızı görüyorsunuz siz aslında. Birbirimizin ölü olan kısmını görüyoruz. Derimizi bol miktarlarda ve kaygısızca döküyoruz. Dakikada 25 bin saniyede, şey saatte milyon pulcuğu aşan bir hızla sessizce ve durmak bilmeden toza dönüşüyoruz diyor. İnsan vücudundan dökülen döküntülerin arkadaşlar e, alerjik olduğunu bildiğim için mesela kalabalık ortamlarda e, alerjisi olanlar rahatsız olur. Nefes darlığı yaşar. Çünkü hepimiz sürekli toz döküyoruz. Toza dönüşüyoruz yani. Bir taraftan hücrelerimiz çoğalmasaydı, yenilenmeseydi. Çünkü biz farkına varmadan da binlerce hücre üretiliyor vücudumuzda biz çok kısa süre sonra böyle toz olup gidecektik bir takım bilim kurgu filmlerinde veya çizgi filmlerde olduğu gibi dolayısıyla şimdi bu uzun cümleye çok dikkat edelim arkadaşlar bize bir nizamı içtimai ile görünen böyle bir düzen bir sistem var baktığımız zaman öyle görünüyor ve her an adem ile vücut beyninde akıp giden her an yoklukla varlık arasında salınıyoruz arkadaşlar. Ve cereyanın da akışında düzeninde bir sırrı nizam ve itibat takip eden. Bakıyorsun varlıklara çok yani bilimden çok anlaman gerekmiyor. İşte böceklerle ağaçlar ağaçlarla kuşlar kuşlarla e, efendim e, diğer bitkiler o bitkilerle işte baş, toprak toprakla şu hepsinin arasında bir düzen var. Bir irtibat var ve en mühim nizamından biri de bu düzende yani kendi dışımızdaki düzeni gözlemlemek çok kolay. Bilim de zaten oradan ilerliyor. Fakat bütün bu nizamlar içinde en mühim nizamından biri de Enfüs ve ezhan ile hariç ve ayan arasında hakkiyet, tahakkuk, mutabakat-ı dediğimiz hak nispetinde yani bir tasdik şuurundaki şuhut, ilim, akıl ve kalp alakasıyla tecelli eyleyen. Yani bizim asıl farkına varmakta zorlandığımız düzen bizim iç dünyamız ve zihinlerimiz ezhan ile hariç, dışımız ve ayan. O dışımızdaki her bir varlık arasında hakkıiyet, tahakkuk, e, gerçeklik, hakkiyeti kul hakkı, varlık hakkı falan diye düşünmeyin. Gerçeklik ilişkisi. O gerçeklik ilişkisini nasıl kuruyoruz? Yani zihnimiz e, gördüğümüz şeyin gerçekliğini nasıl kavruyor? Nasıl bir irtibat var arasında? Mesela işte akıl hastalarının zihnlerinin nasıl çalıştığını okuduğunuz zaman, Mesela nasıl tehdit algılıyor? Nasıl görüntüleri bozuluyor? Mesela onların e, yaptığı resimler var. Nasıl görüyorlar dünyayı? Bir takım bazı varlıkları nasıl görüyorlar? O şizofrenlerin yaptıkları resimlere falan baktığınız zaman e, görebiliyorsunuz. E, dolayısıyla bir şeyi olduğu gibi görebilmek, yani o şey nasılsa öyle görebilmek. Tabii kuantum fiziğinden sonra bir de olduğu gibi görüyor muyuz biz her şeyi? Gerçekten. <gülüyor> bir de o var yani. Biz her şeyi gerçekten olduğu gibi görüyor muyuz? Yoksa bizim içinde bulunduğumuz alemde bizim ihtiyacımız ol olacak şek şekliyle mi, o yönüyle mi bize gösteriliyor her şey? Beynimiz o şekilde mi, algılarımız o şekilde mi dizayn edildi? O da ayrı bir soru. Şimdi burada ama zihnin nasıl çalıştığı, algıladığı ve o algıların ilme, bilgiye nasıl dönüştüğünü bize anlatacak. Kısaca geçeyim artık bu kadar yeter. Ee, bu mühim nizam yani en mühim nizamından biri de varlığın enfüs ve ezhan ile yani bizim iç dünyalarım iç dünyamız velhinlerimizle hariç ve ayan arasındaki hakkiyet yani haricimiz ve o hariçtekilerin zihnimizdeki e, sembolleri arasındaki gerçeklik tahakkuk mutabakat vakı dediğimiz yani uyum dediğimiz hak nispetinde yani bir tasdik şuurundaki şuhud, gözlem, ilim, akıl ve kalp alakasıyla tecelli eyleyen her cemaat eşya ve bütün cemaati eşya Hak Teala'ya ve onun sununa, rububiyetine ve kemaline delalet eden birer delil. Nasıl, peki ne alaka var yani Hak Teala'ya bunlar işaret ediyor? Çünkü arkadaşlar... Ee, hepimizin dışında bir gerçeklik olmasa ne eşya gerçek olur alem ne biz gerçek oluruz ne de on, o eşyayı algılayışımızda gerçekliği gördüğümüzü iddia edebiliriz. Çünkü bir gerçekle nihai sonsuz ve bütün gerçek dediklerimizin kendisine bağlandığı bir gerçekle bağı kurmak. Zihnimizde bir şeye gerçek diyebilmek için. Birer alamet teşkil ederek bunların hepsi ilmimize, tasdikimize vesile olduklarından dolayı alem diye isimlendirilmişlerdir. Ehli şuhud için, şuhud gözlem demek, şahitlik demek arkadaşlar. Yani hakkıyla gözlem yapanlar için alemde bir şey yoktur ki görülsün de arkasında... Ondan evvel veya ondan sonra onunla beraber Allah Teala görülmesin. Yani güzel ve doğru gözlem yapmayı becerebilirseniz, ve gözlemlediğiniz her şey ya evvelinde ya sonunda ya beraberinde Allah Teala'yı size gösterir. Kalbine her ne hutur eder ise Allah onun arkasındadır. Tabiri ahar onun arkasında Allah vardır sözünde olduğu gibi. Binaenaleyh alem masivayı Allah yani Allah'ın dışındaki her şey ve Allah maverayı alemdir. Yani alemin ötesindeki varlıktır. Ve biz bu alem vesilesiyle maverasındaki onun arkasındaki onun öte, arkasında olmak yani ikinci plan gibi düşünmeyin sakın. İşte ilk sebep yani bütün o sebepleri geriye doğru gittiğinde nihai sebep olarak her şeyin arkasında varlığını borçlu olduğu bir yaratıcıya varıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu alem vesilesiyle maverasındaki Allah Teala'yı hakkiyet dediğimiz, gerçeklik dediğimiz bir şuur nispetiyle bir bilinçle onunla ilişki kurarak tasdik ederiz. Bu delalet yani alemin Allah Teala'ya delalet etmesi bütün Kur'an'da izah olunacağı gibi Kur'an sadece bunun için gelmiştir diyor. Besmele'nin B'sinde hatırlayın bunu temas etmişti. Burada da el alemin mefhumunun içinde mündemiştir. Yani bütün Kur'an alemin Allah Teala'ya nasıl delalet ettiğini anlatır. Bizimle alem ve Allah arasındaki ilişkiyi anlatır. Bütün Kur'an-ı Kerim. Burada da alemle Allah arasındaki ilişki işte bu el alemin ifadesinin anlamı içerisinde e, özet olarak geçmektedir. Kelam, hikmet, felsefe ve tasavvuf kitapları da bu delaletin yani alemin Allah'a delalet edişinin, onu gösterişinin e, izahıyla meşgul olur. Bu delalet de mücmel, mufassal. Ve her biri şuhudi hayali olmak üzere mertebe mertebedir. Yani şeyin alemdeki bütün varlıkların Allah Teala'ya delalet etmesi kimi zaman özet böyle mücmel olur. Kimi zaman detaylı olur, mufassal olur ve her biri de şuhudi ve hayali olur. Kimi zaman gözlem yoluyla, kimi zaman spekülatif zihin yürütme, akıl yürütme yoluyla olur. Bu şekilde mertebe mertebedir. Fil hakika biz eşyayı şuurlarımızın taallukuyla şuhuden ve bu taalluktan hası olan suretlerle, hatıralarla tasavvuren ve aklen tanırız. İşte şimdi aklımızın nasıl işlediğini anlatmaya başladı. Ee, gerçekten biz eşyayı nasıl tanırız? Önce e, şuurlarımızın yani bütün idrakimizin onlarla bağlantı kurması yoluyla, taallukuyla, şuhuden, gözlem yaparak. Ve bu bağlantıdan yani gözümüz eşyayı görür. İşte eşya dediğimiz ev eşyası zannetmeyin sakın şeyler demek. Bir varlığı görürüz, işte bir böceği görürüz, bir kuşu görürüz. Sonra gözlem yaparız ve bağ kurarız. Zihnimizde onunla ilgili bir bağlar kurarız. Ve bu taalluktan yani onu zihnimize aktardığımızda hasıl olan suretler, hatıralarla tasavvuran, yani zihnimizde onu, mesela ben böcek dediğimde zihninizde bir e, böcek sembolü canlandı. Ağaç dediğimde, kuş dediğimde onlar canlandı. İşte onlar sizin önceden o varlıkları e, müşahede etmenizden kaynaklanıyor. Ya kendisini gördünüz, ya işte televizyonda gördünüz, ya kitaplarda gördünüz. Muhakkak bir onun hakkında bir fikriniz var yani. Dolayısıyla aklen tanırız. Bu şuur olmadığı zaman, yani bir varlığın bizim zihnimizde sembolik bir yeri olmadığı zaman, Kendimizden bile haberimiz yoktur. O yüzden mesela çocuğun kendisinin farkına varması bir aşamadır. Zihninde ciddi bir aşamadır. İşte sorarsınız annen kim gösterir, baban kim gösterir, i̇şte ismini söyleyin işte Salih kim? Kendini gösterebiliyorsa o kendinin de farkına vardığın, varmaya başladığını gösterir. Şuurlarımız ve onların taalluk ettiği bu suretler, bu intibalar ise nerede? Nerede? Yani bizim o e, zihnimizde, zihnimizde de bir alem var öyle değil mi? Denizaltı var, gökler var, yıldızlar var zihnimizde, böcekler, balıklar, su, çağlayanlar, nehirler, ormanlar bak hepsi hemen zihnimizde canlanıyor. Bizim dışımızda bir alem var ve o alemin zihnimizde bir karşılığı var. Karşı, çünkü o olmasa ve zihnimizdeki karşılıkla o alem tam örtüşmese akıl yürütemeyiz. İşte akıl hastalığı bu demek. Yani zihninizdeki algı ve tasavvurla o varlığın gerçekteki yerinin örtüşmemesi demek. Nerededir bu şuurlar, bu intibalar? Bizim nefsimizde ruhumuzdadır. Ve sonra her şeyden evvel ben... Kendi bulunuşum olan, kendi varlığım olan vücudumla buluşum olan vicdanım. Bakın vücutla vicdan da aynı köktendir. Yani vücut sizin varlığınız, vicdan da onun e, manevi boyutu, iç boyutu. Vicdanım, şuurum arasında kendi kendime sadık ve mutabık olduğumu katiyen ve yakinen nasıl tasdik ediyoruz? Yani ben diye bir şeyin varlığını, kendi varlığımın var olduğunu ve bunu idrak eden şuurumu neye borçluğum, bunu nasıl yapıyorum? Bunun üzerine konuşacak arkadaşlar. Bunları yapıyorsam demek ben bütün bunlardan evvel, ve bütün bunların maverasında önünde sonunda beraberinde enfüsi ve afaki yani subjektif ve objektif emkine ve ezmanı, mekanları ve zamanları hasılı beni ve haricime zahir ve batından ihata etmiş, beni ve benim dışındakini içimden ve dışımdan kuşatmış, bütün hadisat ve vakıatın, bütün olayların, vakaların şahidi, kefili, vekili, mucidi, sanii, Rabbi olan vacibül vücut bir hak teala'ya bir intisap taşıyorum. Çünkü arkadaşlar ben bu alemin hem bir parçasıyım hem onu idrak edebiliyorum. Yani o bir dışımda. Peki ben bir yere bağlı değilsem benim şuurum bir şeye bağlı değilse ben beni nasıl idrak ediyorum? Bir Boşlukta bunu yapamam çünkü diyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Benim de felsefe felsefi izahlarım bu kadar arkadaşlar. Özellikle bu şeyin kimin diye geçen de yine sosyal medyada yer aldı. Bu bir pipo değildir diye pipo resmi koymuş ya bir filozof. İşte bir pipo resmi var bu bir pipo değildir diyor. Ama bakıyorsunuz pipo resmi var. Efendim, ama hakikaten o bir pipo değildir. Piponun resmidir. Bir pipo resmidir. Yani onu alıp içemez. İçine tütün koyup içemez birisi. Dolayısıyla o bir pipo değildir. Piponun sembolüdür. Pipo diye bir varlık var dışarıda onun sembolüdür. Bir de benim zihnimde onun sembolü var. Peki pipo diye bir varlık olmasaydı biz o resmi o varlığa bağlayabilecek miydik? Bağlayamayacaktır. Çünkü gerçekte öyle bir varlık hiç olmayacaktı Küçük Prensi de okuyun bu arada bir daha. Peki o zaman ben kendimle ilgili tasavvurumu nereye bağlayacağım? Kendimle ilgili kendimi idrak edişimi nereye bağlayacağım? İşte bütün beni içimden ve dışımdan kuşatmış... Bütün hadisat ve vakatın, şah, vakatın şahidi, kefili, vekili, mucidi, sanii, rabbi olan vacibül vücut bir Hak Teala'ya bir intisap taşıyorum. Ben Bir bağ var benimle onun arasında. Ve bende vücuden zaruri olan intisap mahkumiyeti altında onun hakimiyetinden müstefit olarak, ev yararlanarak onun bu bütün varlığı, Tek bir noktaya yani kendi varlığına bağlamasından o varlık arasında bir tenasüp, uyum ve ilişki var. Yoksa dağılır giderdi. Yani nasıl diyelim her şeyin hani baş başa baş bağlı dediği gibi her şeyin bağlı olduğu bir merkezi noktaya ihtiyacımız var varlığı izah edebilmemiz için. İşte ben onun varlığından müste, yararlanarak, müstefit olarak evvela onu zımnen olsun tasdik etmiş bulunuyorum da yani farkına varmasam da bir insan kendi benliğinin idrakine vardığında zımnen yani onun kapsamında ister istemez Allah Teala'nın da varlığını söylemiş oluyor, kendisini yaratanın da varlığını ikrar etmiş oluyor. Bu sayede benim şuurumun ve şuurumla haricin veç'ı irtibatını buluyorum. Yani şuurumun ve şuurumla dışarın dış dünyanın irtibat noktasını, bağlantı yönünü bulabiliyorum ve diğer hakayı cüz'iyeyi, diğer parça parça bütün hakikatleri ayağını sabiteyi, yani zihnimde o hakikat hakikatlerin tasdik ediyorum. Eğer bunu yapan sadece benim ruhum ise benim ruhum hem benim hem hariçteki eşyanın hakikati kusvası ve illeti ulası demektir. Yani bütün varlık o zaman benim ruhumdan sudur etmiş demektir. Halbuki o bana öyle demiyor. Benim ruhum bana bunu söylemiyor. Burada çok güzel bir laf etmiş. Diyeceksin ki buraya kadar güzel değil miydi? Güzeldi de işte biz oraları yarım yamalak anlayabildik ama asıl şurada vurucu e, hamleyi yapıyor. Diyor ki e, işte bugün mesela e, bir yaratıcının varlığını reddeden ve insanı bütün bu kainattaki gaye varlık olarak gören, hümanizm, bir, bu açıdan bir inanç sistemidir bir din sistemidir ve onun e, doğurduğu o felsefenin doğurduğu bir yaşam biçimi vardır bir ahlak vardır onun doğurduğu bir bilimsel e, yaklaşım vardır onun doğurduğu bir yönetim biçimi vardır dünyada arkadaşlar bütün e, narsistlerin narsizmin hak, haksızlıkların efendim ve insanın kendisini ele geçirdiği en ufak bir güç ve imkanla Tanrı gibi görmesinin de temelinde o düşünce biçimi vardır yani ben böyle düşünüyorum bana basit geliyor belki bu bu şekilde izah etmek ama senin ruhun senin gaye varlık olmadığını yani bütün varlığın kendisinden sudur ettiği illeti ula her şeyi ilk var eden olmadığını senin ruhun sana söylüyor nasıl oluyor bu? Bana o, bana ruhum diyor ki ben öyle olsaydım yani her şeyi benden sudur etmiş, varlık benden sudur etmiş ve bütün varlığın illet-i olsaydım her istediğimi yapar ve sana ezelden beri hiçbir yokluk göstermezdim diyor. Ve ben de ruhumla beraber bunu tasdik etmekte tereddüt etmiyorum. Hasılı diye ben varım. Ben benim başkası değilim kaziyeleri bizim bütün şüphelerden ari, en yakini, en belihi ve en evveli bir ilmimizdir diye buradan izah ediyor arkadaşlar. Ve geliyor efendim diyor ki sonuç olarak. Fakat ben şuurum varken ve ancak onunla ben varım diyebilirim. Bu tasdikte vicdanın bil bedahe ve biz zarure kendisiyle intibak eder. Bu, bu inançta benim iç dünyam, aklım, e, kalbim açıkça ve zaruri olarak kendisiyle uyum içindedir. Yani e, e, ben şuurum varken ve ancak onunla varım diyebilirim. Bu suretle tırnak içinde ben varım kaziyeyi bedihiyesinin mazmunu, kendisinin müedda, müeddası olduğundan bedihidir. Bu da bu şuurum, bu duygun biz zarure doğrudur, sadıktır, haktır kaziyesinin kefaletiyle bedihidir. Bu da vacib vücut, hakimi mutlak bir zatı hakkın zaruri bir tasdikiyle, şehadetiyle bedihidir. Yani bütün bu benim kendimle ilgili idrakim, kendi varlığımdan şüpheye düşmemem ve kendi varlığımla alem arasındaki işte o gerçeklik ve o gerçekliğin benim zihnimdeki yansımaları ve benim şuurumun, e, aklımın o gerçeklikle zihnimdeki yansıma arasındaki ilişkiyi kurabilmesi ve buradan ilim üretebilmesi ancak ve ancak efendim e, vacibül vücut yani bütün bu varlığın kendisine bağlı olduğu çünkü bir sistemin bir parçası olmam gerekiyor benim o sistem ile uyum içerisinde olabilmem için. Hem idrak anlamında hem yaşam sırasındaki uyum anlamında. Ve o sistemi de bir var edenin olması gerekiyor ki tesbihin taneleri dağınık olmasın. İşte bunu benim varlığım, benim kendi hakkımdaki idrakim zaruri bir şekilde... Allah Teala'nın varlığını göstermiş oluyor arkadaşlar. E, bu şekilde Rabbul Alemin'e e, toparlayabildik elhamdülillah. Şurada kalan 10 dakikada er rahime bir giriş yapalım ki hiç olmazsa e, Fatiha'nın 3. ayetinde, 1. ayet biliyorsunuz Besmele'ydi. 2. ayet Elhamdülillahi Rabbul Alemin'de. 3. ayet e, tekrar Besmele'deki iki sıfatın tekrarlanmasıyla karşı karşıyayız bakalım bunu bu tekrarı nasıl yorumlayacak Elmalı Hanım yazır diyor ki Besmele'de bu iki sıfatın tafsilatını gördük burada meşhur bir meseleye tembih edelim bu konuda yani Rahman ve Rahim bunun tercüme edilmesine karşıydı biliyorsunuz kendisi Türkçedeki hiçbir açıklamanın ya uzun uzun açıklayacaksınız ya da hiçbir kelimenin tek başına bu Rahman ve Rahim isimlerini karşılamayacağını söylüyordu ee, evvelen merhamet, Allah Teala'nın merhameti dediğimizde ne anlamamız gerektiğini hatırlatıyor bize. O hatırlatmayı yapıp bırakırız biz de arkadaşlar. Merhamet ve rahmet bir muhtaç ve müptelayı afattan tahlis. Yani karşınızda bir muhtaç var ve bunun başına bir takım belalar gelmiş, afetler gelmiş. Merhamet sizin o müptelayı, o belaya uğramış olan varlığı, bu bir hayvan olabilir, insan olabilir. Hatta denizler, işte şimdi müsilaj var değil mi? Sular olabilir, cansız varlıklar olabilir. Bu o afetten onu tahlis etmeniz, kurtarmanız halastan geliyor demek. Ve yerine hayır ve nimeti ikame etmeyi, sadece beladan kurtarmakla kalmayacaksınız, onun yerine hayır ve nimet İkame etmeyi istihdaf eden, bunu hedefleyen bir iyilik duygusudur. Merhamet budur. Hedefi nedir? Karşımızda bir belaya maruz kalmış bir varlık var. Bir, onu o beladan kurtaracağız. İki, o bela yerine onu nimetlendireceğiz. Bu Yani sizde bu duyguyu uyandıran şey merhamet demiştim. Bu iptida... Başlangıçta bu merhamet başlangıçta şefkat gibi te teessür ve infial kabilinden bir meyli nefsani olarak başlar. Yani etkilenirsiniz. Teessür e, etkilenmek demek. Eserinin sizin üzerinizde görülmesi demek. Ve infial yani bir şey yapmak istersiniz içinizden. Teessür ve infial kabilinden bir meyli nefsani olarak başlar ve intihaen sonuç olarak da bir hüsnü tesir, güzel bir tesir demek olan in'am, fiili ihtiyarisini yani nimetlendirme, karşın, içinden geçen o iyiliği karşındakine ulaştırma fiili ihtiyarisini, senin tercih ettiğin bu fiili istilzam eder. Yani merhamet sırf acımak değildir. Acımakla başlar, etkilenirsin ama o etkinin sonucu olmalıdır. Burası çok önemli arkadaşlar. Merhamet sadece acımak değildir. Acımanın gereğini yerine getirmektir. Ve mevkine göre bu netice için sadece bir söz veya bir işaret bile kafi gelir. Bazen hani makam mevki sahipleri muhtaç birisi onlara durumunu arz ettiğinde yanındakine diyor ki ilgilen diyor. Mesela bir kelime yetiyor o işin çözülmesi için. Bunun gibi. Yerine göre çok Gayret gerekir yerine göre bir söz kafi gelir. Biz filan merhametli adamdır dediğimiz zaman ekseriya rikkati kalp dediğimiz halet ruhiyeyi, ince kalplilik, yufka, yufka yüreklilik dediğimiz halet ruhiyeyi, ruhiyeyi, kabiliyeti infialiyeyi kastederiz. Yani etkilenme gücü, empatisi yüksek, insanların halinden anlıyor, varlığın halinden anlıyor. Bunu an, kastederiz. Fakat pek merhametli, çok merhametli dediğimiz zaman da netice-i fiiliyesinin zuhurunu anlarız. Yani sırf etkilenmekle kalmadı, gereğini yerine getirdi. Onu anlarız. Cenab-ı Allah ise, şimdi bu, buraya kadar anlattıkları insanlar için. Cenab-ı Allah ise, alayimi hudus olan teganyür ve infialden münezzeh ve müberra olduğu için, Cenab-ı Hak için etkilenmek, gibi tegayyur ve infial yani bir durumunun değişmesi ve bir şeyden etkilenerek harekete geçmek istemesi gibi alaim huduz hudus yani bir şeyin sonradan meydana gelmesi alameti sayılan etkilenme ve e, o etkiyle harekete geçme gibi durumlardan münezzeh ve müberra uzak olduğu için rahmet ilahiyeyi Aynen beşeri olan manayı mezkur ile yani anlattığımız merhametle izah edemeyiz. Rahmet-i ilahiye bizi birbirimize acımamız gibi değildir. Çünkü biz bizim acımamızla etkilenme söz konusudur. Yani biraz önce hiç o varlıktan haberim bile yoktu. Etkilenmemiştim de ama şimdi televizyonda işte bir teknenin daha diyelim Allah korusun efendim Akdeniz'de sulara gömüldüğünü işte çocuk cesetlerinin kıyıya vurduğunu gördüm ve etkilendim. Bu insanlar için bizler için söz konusudur. Allah Teala için bir değişim halinde durumunda bir değişim söz konusu olmadığı için biz onun, onun rahmet, rahman ve rahim isimlerine böyle bir etkilenmeyle açıklayamayız. Buna hem karineyi akliye ve hem karine-i şer'iye vardır. Yani hem akıl böyle söyler, bu Allah için böyle olamaz diye. Hem de dini deliller böyle söyler. Çünkü tekayyür, değişiklik, durumunun değişmesi, halden hale geçmesi allah Teala için söz konusu değildir. Buna binaen müfessirin burada az çok bir mecaz-ı lugavi bulunduğunu söylerler. Yani Cenab-ı Hak için Rahman ve Rahim isimlerinde bir mecaz olduğunu edebi, lügavi bir mecaz olduğunu söylerler ki bu da iki suretle mülahaza edilir. Bir, yalnız netice lazime olan tahris ve inan manası. Yani o birinci etkilenme ilk başta etkilenir, sonra gereğini yerine getirir demiştik ya merhameti tarif ederken. İşte Cenab-ı Hak söz konusu olduğunda o etkilenme söz konusu değil, sadece netice lazime olan yani o merhametin Zorunlu sonucu olan tahlis yani içinde bulunduğu afetlerden ihtiyaç durumundan onu kurtarma ve onu nimetlendirme manası vardır Allah için demişler. Birinci açıklama böyle. İkincisi asıl olan meyli nefsaniğinin lazımı evveli ve inamın sebebi olan iradi hayır manası. Yani e, o bizim nefsimiz mesela neden etkilendi, neden o duruma bir, e, müdahale etme ihtiyacı duyduk, bir şey yapma ihtiyacı duyduk, iradeyi i hayır anlamı şeyi var çünkü yeteneği var bizde yani karşımızdaki bütün varlıklar için hayır irade etme kapasitemiz var işte Allah Teala için o etkilenme söz konusu değil irade söz konusu ve o neticeyi var etme yaratma söz konusu zira irade bir infial değil mümkün olan fiil veya terkten birini tercihtir Tercih sıfatı zatiyesidir. Binaenaleyh evvelkine göre rahmet sıfatı fiilden, ikincisine göre sıfatı zatiyeden olur. Rahmet-i ilahiye ekmel olduğu, mükemmel, en mükemmel olduğu ve rahman Rahim diye iki sıfatla da zikredildiği cihetle burada iki manayı da kastetmek uygun olur diyor. Efendim buradan ilgilenen haftaya devam edelim. İnşallah Allah ömür verirse vallahi ne zaman bitecek bu Fatiha suresi burada fikriyatın filmlerine kaldık. Allah Teala hepinizin işlerini hallü asan eylesin kolaylıkla efendim idraklerimizi şuurlarımızı bir an bile onun varlığından birliğinden uzak kılmasın ve Rahman ve Rahim isimleriyle hayatlarımıza tecelli etsin diyelim. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.